7. Özellik İslam Safını Dağıtma Girişimi Medine safını dağıtma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanınca, bu safın gevşekliğine rağmen, aşağıda İbn-i İshak'ın rivayet ettiği gibi, Medine'deki İslam safını dağıtma girişimleri başladı. Müslümanlara karşı şiddetli haset besleyen, devamlı aleyhlerinde konuşan, küfrün büyüğü ve haddini aşmış bir ihtiyar olan Şahs bin Kays, Resulullah Aleyhisselam'ın ashabından Evs ve Hazreç'ten olan bir grubun toplanıp muhabbet ettikleri bir meclisin önünden geçti. Cahiliyede aralarında düşmanlık olan bu iki grubun, İslam'a girdikten sonra aralarının düzelmesi, cemaatleşmeleri ve birbirlerini sevmelerini görmesi onu çok kızdırdı ve bu beldede Kayle oğullarının cemaati toplandı. Evs ve Hazreç kastediliyor. Metinde Kayle oğulları diye geçmektedir. ''Vallahi eğer bunlar bir araya gelirlerse bizim durumumuz kesinlikle düzelmez.'' dedi ve yanında bulunan Yahudi gence, ''Onların yanına giderek onlarla otur. Sonra onlara bu az gününü ve ondan önce olanları hatırlat. O zamanlar birbirlerini hicvederken söyledikleri şiirlerden bazılarını oku.'' dedi. Bu az günü Evs ve Hazrec'in birbirleriyle savaştıkları gündü. Neticede savaşı Hazrec'e karşı Evs kazanmıştı. O günde Evs'in başında Huseyd bin Hudeyr'in babası Mudahir bin Semmak, Hazrec'in başında da Amr bin Numan el-Beyadi bulunuyordu. İkisi de öldürülmüştü. Sahihte Ayşe radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Bu az günü Allah'ın kendi Resulüne takdim ettiği bir gündür. Resulullah Aleyhisselam bu muharebenin neticesi üzerine Medine'ye hicret etmişti. Hicret sırasında Evs ve Hazret öyle bir haldeydiler ki cemiyetleri dağılmış, eşrafı öldürülmüş ve yaralanmıştı. Bu perişanlık üzerine Allah, muhariplerin, ensarın İslam'a girmeleri için bu günü peygamberine hazırlamıştı. Yahudi genç kendisine söylenileni yaptı ve onlarla konuştu. Bunun üzerine karşılıklı övünmeye başladılar. Hatta iki gruptan birer kişi bineklerini atlayarak karşılıklı birbirlerini hicvetmeye başladılar. Bunlar Evs bin Kayzi ve Cabir bin Sahr idi. Sonra içlerinden biri diğerine, ''Eğer isterseniz savaşa yeniden başlarız.'' dedi. İki taraf da son derece kızdılar. Kabul ettik, buluşma yerimiz beldenin dışıdır ve orası daha serbesttir. Silah, silahları getirin dediler ve buluşma yerine çıktılar. Bu durumun haberi Resulullah Aleyhisselam'a ulaşınca, yanında bulunan muhacirlerden ashabıyla onların yanına gitmek için hemen harekete geçti. Yanlarına vardığında, Allah Allah, ey Müslümanlar, Allah sizleri İslam'la hidayete erdirip, onunla sizleri keramet sahibi yapıp, ''Sizi küfürden kurtarıp kalplerinizi uzlaştırdıktan sonra ve aranızda ben bulunduğum halde cahiliye davasıyla mı hareket ediyorsunuz?'' dedi. O zaman Ensar, bunun şeytanın bir oyunu ve düşmanlarının hilesi olduğunu anladılar. Evs ve Hazrec'in adamları birbirlerine sarılarak ağladılar. Sonra Resulullah Aleyhisselam'la beraber tam bir itaat içerisinde oradan ayrıldılar. Allah Celle Celaluhu, Düşmanın hilesini onların üzerinden gidermişti. Allah Teala Şahs bin Kays ve yaptıkları hakkında Ey Muhammed de ki Ey kitap ehli Allah yaptıklarınızı bilirken niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? De ki Ey kitap ehli Siz doğru olduğuna şahitken niçin eğri göstermeye yeltenerek insanları Allah yolundan çeviriyorsunuz? Ali İmran 98-99 Mealindeki Ayet-i Celileleri indi. Eus bin Kayzi ve Cabir bin Sahr hakkında da Ey inananlar! Kitap verilenlerin bir takımına uyarsanız iman ettikten sonra sizi kafir olmaya çevirirler. Allah'ın ayetleri size okunur, aranızda da peygamberi bulunurken nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'ın kitabına sarılırsa şüphesiz doğru yola erişir. Ali İmran 100-101 Mealindeki ayeti celileleri indi. Birinci durumda fitne ateşinin yanmasına sebep olanlar müşriklerdi. Şimdi ise Yahudilerdi. Önceki durumda tehlike müşriklerle Müslümanlar arasındaydı. Ama şimdi tehlike daha büyüktü ve neticesi daha vahim olacaktı. Çünkü tehlike müminlerin kendi aralarındaydı. Bunun için bu iki durumun tedavi edilmesi farklı yöntemlerle olmuştur. Birinci durumda müşriklere neseb, akrabalık, babalık ve kardeşlik hatırlatılmıştır. Kureyş'in tehdidi üzerinizde çok büyük bir etki yaptı. Sizin kendi kendinizi aldattığınız kadar onlar sizi aldatamazlardı. Kardeşleriniz ve çocuklarınıza karşı savaşmak mı istiyorsunuz? Peygamber aleyhisselamdan bu sözleri duyduktan sonra dağıldılar. İkinci durumda, Müslümanlara inanç bağı hatırlatılmıştır. Çünkü bu bağ, Müslüman'ı harekete geçiren en büyük kuvvettir. Ayrıca cahiliye ile korkutulmuşlardır. Allah sizleri İslam'la hidayete erdirip, onunla sizleri keramet sahibi yapıp, sizleri küfürden kurtarıp, kalplerinizi uzlaştırdıktan sonra ve aranızda ben bulunduğum halde cahiliye davasıyla mı hareket ediyorsunuz? Evs ve Hazret'in adamları birbirlerine sarılarak ağladılar. Bu iki tedavi yöntemi arasında farklılıklar olmasında hiçbir gariplik yoktur. Her iki durumda da tedaviyi uygulayan Resulullah'tır. İki durum arasında tenakuz olmaksızın, her iki durumda da kendisine münasip olan ilacı vermiştir. Bu durum bize İslam safındaki bazı gedikleri bilen düşmanın bu bilgisiyle İslam safını nasıl dağıtmaya uğraştığını hatırlatıyor. Bu noktada düşmanın hareket ekseni geçmiş ihtilafları ve kinleri yeniden galeyana getirmektir. Günümüzde bu yolu açıklayan en iyi örnek, Müslüman bir ülkede tağuti otoritenin sığındığı şu metottur. Bu otorite, hapishanede mahkum olan kardeşlerden birini devletin resmi televizyonuna çıkartarak, onu İslami hareketin yöneticileri arasında mevcut olan ihtilaflar hakkında konuşmaya mecbur etmiş ve bu ihtilafları, İslami hareket için tek hareket ettirici etken olarak göstermiştir. Müslüman gençlerde hemen bu durumdan etkilenip sanki gerçekmiş gibi bu olayı birbirlerine nakletmeye başlamışlardı. Aslında bu gibi durumlarda hepimizin yapması gereken şey düşmandan şüphe edip onu itham etmektir. Sorumlu kardeşlerimizi yalanlayıp onlara inanmak değildir. Allahu Teala'nın şu emirde bize seslenişi açıktır. ''Ey inananlar! Kitap verilenlerin bir takımına uyarsanız, iman ettikten sonra sizi küfre çevirirler.'' Ali İmran 100. Ayet Eğer Resulullah Aleyhisselam'ın ashabı, Resulullah Aleyhisselam aralarında olduğu halde geçmişteki bir ihtilaf sebebiyle etkilendilerse, ki bu bir gerçektir ve birbirlerine silah çekmeye itilmeleri mümkün olduysa, ki onlar yeryüzünün en hayırlı insanları ve, sonsuza dek eşi bulunmayacak bir nesildir, günümüzde de İslam saflarındaki Müslümanların bazı yan ihtilaflara çekilmesi ve şeytanın aralarına bölücü fitneler sokarak onların birliğini dağıtmaya çalışması garipsenecek bir durum değildir. Fakat asıl olan ve yapılması gereken şey tek bir kelimeye ve birbirine kenetlenmiş tek bir safa dönmektir. Düşmanların İslami hareket hakkındaki tasavvurunu gerçek kabul etmek değildir. Biz bugün hak da batıl da olsa düşmanımızın bizim hakkımızdaki söylentilerini tasdik edip onu yaydığımızda ve o söylentilere dayanarak hüküm verdiğimizde davaya ihanet etme durumuna düşüyoruz. Allah Celle Celaluhu müminleri şu kavliyle vasıflandırmıştır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Şeytan tarafından vesveseye uğrayınca Allah'ı anarlar ve hemen gerçeği görürler. Oysa şeytanın kardeşleri onları azgınlığa sürükler ve bundan hiç geri durmazlar. Araf Suresi 201-202 Hareketin gençleri için en güzel ve en evla olan şey, kardeşleriyle beraber fitne ateşini söndürmeye çalışmaktır. Fitne uyumaktadır ve Allah'ın laneti onu uyandıranın üzerinedir.